Ağabey Allah'ımın Şeytanı Rjeem. Bismillahi Rabbil 'Alamin. Sallatu ve Salamu Aliye Saeed Al-Awlin ve vel Ve ila Jami'l Ambiayi ve al Ve ila Rabbil Ahirete imani anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Önce kıyamet yerindeki halleri hep beraber anlamaya çalıştık. Ahirete iman devam ediyor inşallah. Sonra da cennetle cehennemi Allah nasıl tarif etmiş, nasıl anlatıyor? Hep beraber onu anlamaya çalışacağız. Her şeyin bir şirki vardır demiştik. Allah'a şirk koşmanın şirki herhangi birini Allah'tan daha çok sevmektir. Herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok sevmektir. Bu mutlaka bir şey değil, biri olur. O bir insan olur. Onun sevgisi Allah'ın sevgisinin önüne geçerse Allah'ın rızasını kazanmaktansa onun sevgisini, dostluğunu kazanmaktansa bir insanın sevgisini tercih etmek Allah'a şirk olur. Herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok tercih ediyor, seviyorsa bu da kendi nefsini, kendini seviyor demektir. Nefsini Allah'a şirk koştu demek olur. Meleklere imanda şeytan meleklere şirk koşulur. Yani güzelliği sevmek yerine melek gibi olmayı, melekliği sevmek yerine şeytani şeyleri severse, şeytanın sevdiğini severse, mesela gıybeti severse, dedikoduyu severse, insanları çekiştirmeyi severse bu durumda şeytanlığı sevmiş olur, şeytanlığı melekliğe tercih etmiş olur ki bu şeytani meleklere şirk koşmak olur. Bu da meleklere şirkti. Allah'ın kitabına, kitaplara iman ederken herhangi bir kitabı Allah'ın kitabına tercih edersek, Allah'ın kitabının önüne geçerse o da kitaplara imanlar şirktir. Allah'ın kitabına başkalarının kitabını, sözlerini şirk koşmuş oluruz. Resullere iman ederken kimi kendimize örnek aldıksa, kime tabi olduksa, kimin gibi yapmaya kimin gibi olmaya çalıştıksa o da bizim Resulümüz olur ki onu Allah'ın Resulüne, Resullere şirk koşmuş oluyoruz. Ahirete imanın şirki de dünyadır. Eğer dünyayı ahiretten daha çok seversek dünyayı ahirete şirk koşmuş oluruz. Bunlar imanın ana maddeleridir. Gerisi teferruattır. Gerisi bunların içindedir yani. Allah neyi emretmişse bu beş ana maddenin içindedir. Onun için temel ana madde olarak Allah beş madde saydı. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, ahirete iman. Gerisi bunların içindedir. Ahirete iman ederken İman edip etmediğimizi Anlayabilmek için Mutlaka Dünyayı ahirete şirk koşup Koşmadığımıza bakmamız lazım Bunun için biri Ben ahirete iman etmiş miyim Etmemiş miyim Diyorsa ne yapması lazım İşine bakması lazım Eşine bakması lazım Evine bakması lazım Komşusuna bakması lazım İnsanlara, insanların şöyle veya böyle demesine bakması lazım. Nasıl bakacak? İşi ahirete ait bir iş midir, dünyaya ait bir iş midir? Bir iş yeri açarken veya iş yerini çalıştırırken, o iş yeri ahirete ait midir, dünyaya ait midir? En azından yarıdan fazlası ahirete ait olması gerekir ki, onu dünyaya ait olan o işi ahirete şirk koşmamış olsun. Yani iş yeri için ne demelidir? Ben burada ebedi hayatımı kazanmam gerekiyor. Onun için çalıştırmam gerekiyor. Elbette ki yarıdan fazlası ahirete ait olunca dünyada ait olsun bir sorun çıkmaz. Dünyada da daha rahat yaşayayım diyebilir. Demelidir de. Ama yarının fazlası mutlaka ahirete ait olmalıdır. Ben bununla ebedi hayatımı kazanır, Allah'ın rızasını kazanırım. demelidir. Herhangi bir iş de öyledir, bir memuriyet de öyledir. Ben bu işi yaparken Rabbimin rızasını kazanmam gerekir. Rabbimin rızasını kazanmam için çalışmam gerekir. demesi lazım. Bir ev alırken aynı şekilde, ev kiralarken de bu böyledir. Ne demesi lazım? Evet. Orada daha rahat ibadetimi yapabileyim. Allah yolunda hizmet edebileyim. Misafirlerimi ağırlayabileyim. Orada ahiretimi kazanabileyim. Bana ait böyle bir oda olsun gerektiğinde oraya çekilip Rabbimi tefekkür edebileyim. Rabbimi zikredebileyim. Demelidir. Dediyse, ev ahirete ait bir ev oldu. Yok ben sadece orada rahat edeyim dediyse, dünyaya ait bir ev oldu. Ahirete iman edenin evi olmadı yani. Aynı şekilde, bir binek istediğinde, ister bu, At olsun, deve olsun, araba olsun o fark etmiyor. Onu kullanıp, kendime hizmet ettirip Allah'ın rızasını kazanayım. En azından bu yüzde elli daha fazla olmalıdır. Yarıdan fazla olması lazım ki iman olsun. Dünya ahiretin, dünyaya ait herhangi bir şeyin ahiretin önüne geçmesin. Geçerse ahirete imanı kaybetmiş olur. O işte, o evde. O eşte. Evlenirken de bu böyledir. Eğer güzelliğine bakarsa, evlenirse ahirete ait hesap yapmamış. Veya başka herhangi bir şeyine bakarsa onun malına bakarsa, mülküne bakarsa kimin kızına olduğuna bakarsa evliliği ahirete göre değil, dünyaya göre yapmıştır. Ama ben bununla ebedi hayatımı kazanabilir miyim? Bu Allah yolunda yürürken, ebedi hayatımı kazanırken bana yardım mı eder yoksa bana mani mi olur deyip öyle bakıp tercihini ahirete göre yapmalıdır. Ahiret yani yarıdan fazla olmalıdır. Elbette ki güzelliğine de bakabilir, başka türlü de bakabilir ama ahiret mutlaka o dünyaya ait olan şeyden daha fazla olmalıdır ki o bir bölümünün ahirete iman edenin evliliği olmuş olsun. Komşu tercihi yaparken de bu böyledir. Benim bu komşularım, komşu olacağım insanlar ahireti mi tercih ediyor, dünyayı mı tercih ediyor? Ahiretimi kazanmaya çalışırken bunlar bana yardımcı mı olur, yoksa bana sıkıntı mı verir deyip terciheni de ahirete göre yapması gerekir. Aynı şekilde cemaati tercih ederken de bu böyledir. Ben orada Allah'ın rızasını kazanacağım, kazanmam lazım. Bunlar bana Allah'ın rızasını kazandırır, Allah yolunda yardım eder diyorsa cemaati ahirete ait bir cemaattir. Yoksa dünyanın hesabını yapmış, orada olsam çevrem genişler, orada olsam onlar bana yardım eder diyorsa o da ahirete ait bir cemaat değildi, dünyaya aitti. Yani ahirete iman etmiş birinin cemaati değildir o tercihi değildir o. Eğer yarıdan daha fazlası ahirete ait değilse o şirk olur. Ahirete ait şirk olmuş olur ki ahirete ait imanımızı giderir. Allah neye iman edin dediyse hepsi birdir. Ana kaynağı aynıdır. Bütün mesele Allah'a iman edip etmeme meselesidir. Allah, insanlardan öylesi var ki, Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahiretten nasibi yoktur dedi. ahireti öncelemesi gerekir çünkü ahiret dünyanın önünde gelmesi gerekir ki ahirete iman olsun. Ahirete iman etmediyse Allah'a iman etmemiştir. Allah'a güvenmedi. Ahirete inanmadıysa Allah'ın söylediğine iman etmemiş. Kitaba da güvenmedi. Peygamberin yaptığına da iman etmedi, peygambere de iman etmemiş meleklere de iman etmemiş güzelliğe iman etmedi nefsin verdiği vesveseye zanna iman etmiş olur ki zanda elimden hiçbir şey değildir buyurdu Allah ahireti mutlaka ciddiye almak lazım ahiret şakaya gelmez Allah neyi söylediyse o Nasıl iman etmemiz gerektiğini de o beyan eder. Yoksa biz ahirete inanıyoruz. Ahiretin var olduğuna inanıyoruz onun için. Ahirete imanımız vardır demekle kimse mümin olmaz. İman sahibi olmaz. İman mutlaka ispat ister. İman sevmektir ve sevmek ispat istiyor. Ahireti mi seviyorsun? Bunu ispatlaman lazım. Eğer dünya hayatındaki yatırımın Yarıdan fazlası, ahirete değilse ahirete iman etmemişsin. Allah'a iman etmemişsin. Allah'ın verdiği söze iman etmemişsin. Allah'ı kabul etmemişsin. Eğer bir kul iman ederse, Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, Kulun bana dünya dolusu günahla gelirse, onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım. Bana şirk koşmadıkça şart koydu oraya. bana şirk koşmadıkça. Bir kul Allah'a şirk koşmazsa evet, Allah onu mağfiret eder. Ama şirk koşmamakta olay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Allah'ı her şeyden çok seveceksin. Kendi canından daha çok seveceksin. Evet melekleri melek gibi güzel olmayı Nefsin arzularından, isteklerinden, şeytanın kötü halinden, verdiği vesveseden daha çok seveceksin. Allah'ın kelamını her kelamdan, her sözden daha çok seveceksin. Dolayısıyla gereğini yerine getireceksin. Resulullah'ın önderliğini, rehberliğini, örnekliğini her örnekten daha çok seveceksin. Onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışacaksın ki iman olsun, şirk olmasın. Aynı şekilde dünyayı da, ahireti dünyadan daha çok seveceksin, ahireti dünyaya tercih edeceksin ki ahirete iman olmuş olsun. Böyle bir mümin zaten güzeldir. Zaten güzellik, Allah'ın güzelliği onda tecelli etmiş. Zaten doğru yapıyor, Allah'ın sevdiği gibi yapıyor. Ahiretle ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah ahirete nasıl iman etmemiz gerektiğini, evet, nasıl beyan etmiş. Evet, hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zâlikel kitâbü'l-araybe fih huden lilmuttakîn. Bu kitap o kitaptır ki Allah'ın kitabıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur. Şüphe olmaması lazım. Allah bir şeyi vahyetmişse, beyan etmişse hiçbir şekilde onda şüphe olmaması gerekir. Ondan şüphe etmemen gerekir. Eğer şüphe ettinse ona iman etmemişsin demektir. Öden lil <gülüyor> müttakil. için... Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edenler, yerine getirmeye çalışanlar için bu hidayettir. Allah'ın emrini yerine getirirken, vahyini dinlerken, bu vahiy onu, müttakileri hidayete erdirir. Ama müttakileri, sorumluluğunu kabul edenleri, insan olma sorumluluğunu kabul edenleri hidayete erdirir. Onlar için hidayettir. Eğer müttakide etse, Allah'a karşı sorumluluğunu kabul etmemişse, Hazreti insan olmayı kabul etmemişse, ona hidayet olmaz. O hidayeti başka yerde arar. Ama bulamaz. Hidayet Allah'ın hidayetidir buyurdu çünkü. Allah'ın hidayetiyle hidayete ermeyenler, hidayeti bulamaz buyurdu. Bu kitap birine hidayet olursa, biri müttakıya hidayet olursa ne olur? Ve yukumun salah. Onlar namazı ikame eder. Ve min marazeknahum yunfiqun. Onlara rızık olarak verdiğimizden de infak ederler. Allah yolunda infak ederler. Ve'l-lezina yu'minuna bima unzile ileyhi. Onlar sana indirilene iman ederler. Yahudi olsun, Hristiyan olsun veya Müşrik olsun. Sana indirilene Kur'an'a iman ederler. Vama önzilemin kablik, senden önce indirmiş olduğumuz kitaplara da aynı şekilde iman ederler. Onlar Allah'ın kelamidir. Ve bil ahireti hum yuhunun. Ahirete de kesin kes ikna olmuşlardır. Nefislerini ikna etmişlerdir. Gönül iman eder, akıl iman eder, ahireti kabul eder ama nefis ikna olmamışsa o iman olmaz. Nefsin ikna edilmesi gerekir. Ona delmesi gerekir ki nefis dünyayı ister, dünya hayatını ister, nefsin bedenin her türlü arzusunu, isteğini ister ve sever. Hem de bütün şiddetiyle. Ahiretini feda edecek kadar. Ama Allah nefsini ikna et dedi. Nasıl ikna edeceğiz nefsimizi? Nefsimize söylememiz gerekir. Eğer ben senin peşinden gelirsem, beni bu dünyada süründürürsün. Peşinden koşturursun. Senin arzularını, isteklerini yerine getirmeye çalışırken ahiretimi kaybederim, Rabbimi kaybederim. Seninle beraber cehenneme gideriz, gideriz ebediyen kaybedersin. Nefsimize söylüyoruz ama sen benim peşimden gelirsen beraber Rabbimize tabi olursak ahireti tercih edersek ebediyen rahat edersin ve ahirette her istediğin senendir. Burada dünyada, dünya hayatında her istediğini adamlayabilirsin ama ahirette her istediğin senendir. Seni yaratan Rabbin böyle vaade bulunmuş. Sen bana oy ebediyen rahat edelim, kazana Ben sana uyarsam beraber cehenneme gideriz. En lin insani ma temenna. İnsan neyi istiyor? İnsan neyi temenni ediyor? İnsanın istediği şey nedir? Belillahil ahiretu vel ula. Ahiret de Allah'a aittir, dünya da Allah'a aittir. Ahireti de istiyorsa Allah'tan istesin, dünyayı da istiyorsa onu da Allah'tan istesin. Ya yühellezine amenü, ey iman ettiğini iddia edenler, kunu ensarallah, Allah'ın yardımcıları olun. Allah yolunun yardımcıları olun. ke makale İsa bin e lil -havariyin. Nasıl ki İsa Hazreti İsa kendi havarilerine şöyle söylemişti Men ensari ilallah Allah yolunun yardımcıları kimlerdir? Allah yolunda kim bana yardım edecek demişti? Kalil havariyuna nahnu Ensarullah. Onlar da demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları biziz. Ve amenet taifetun min beni İsrail. O İsrail oğullarından bir kısmı Hazreti İsa'ya iman etmişti. Ve keferet taife. Bir taife, bir kısmı da onu inkar etmişti. Fe eyednellezine amenu ala biz de iman edenleri düşmanlarına karşı onlara yardım ettik. Onları destekledik. Böylece onlar kendi düşmanlarına galip geldiler. Onlar biz Allah'ın yardımcıları izleyince Allah da onlara yardım etti. Onları destekledi. Onların karşısındakiler de mağlup oldu. Galip gelen elbette ki Allah'ın Yardım ettikleridir. Kim Allah yoluna yardım ederse Allah da ona yardım eder. Hem dünyası hem ahireti için. ikisini birden kazanır. Bu Allah'ın vaadidir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam. Kim Allah'ın dinini dert edinirse, ebedi hayatını dert edinirse, Allah'ın kullarına yardım etmeyi dert edinirse, Allah onun özel dertlerini satın alır. Özel dertlerini Allah halleder demektir. Kim de böyle yapmaz. Kendi dertlerini, sorunlarını kendisi halletmeye çalışırsa Allah onu dertleriyle baş başa bırakır bulur. Tercih sendir diyor. İnne ma Ye amru <gülüyor> mesacidi lillahi men amene billahi vel yevmil ahir ve iqame salate ve atezaka Allah'ım mescitlerini Allah'a secde edilen yerleri ancak ahirete iman etmiş olanlar ve namazı ikame edenler zekati verenler ikame imar eder tamir eder Velem yahsha ilallah Allah'tan başkasından korkmayın. Bir tek Allah'tan haşyet duyun. Bir tek Allah'ı büyük bilin. Ve asa ke en yekunu minel muhtadin. İşte hidayete ermiş olanlar bunlardır. Sadece Allah'tan haşyet duyup Allah'ın hesabını yapanlardır. Bunlar hidayete ermiş. Bununla beraber Allah'ın mescitlerini Bunlar imar eder. Bunlar tamir eder. Bizim ayetlerimizle mücadele edenler bilsin ki bizim ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için mücadele edenler bilsin ki yani Allah'ın hükmü geçmesin Ayetine değil de başkalarının sözüne uyusun diye mücadele edenler onlar bilsinler ki ma lehum min mahis kendileri için kaçacak bir yer yoktur. Allah mutlaka onları huzura alıp hesaba çekecek. Bir yere kaçamazlar. Fema min şeyin fe meta'u hayatü dünya Dünya hayatına ait her ne verilmişse onlar dünya hayatının bir geçimliğidir. Geçici bir menfaattır o. Ve ma indallahi hayrun ve Allah'ın katındaki ise hem hayırlı hem de ebedidir. Baki'dir. Lillazina amenu ve ala rabbihim tevekkelun. Kimin için ahiret baki'dir? Hayırlıdır. O Rablerine iman edip tevekkül eden kimseler için. Eğer Rabbine iman etmemişse, Rabbine tevekkül etmiyorsa o zaten ahireti tercih edemez, yatırımı ahirete yapmaz. Evet. Kimdir onlar? Allah devam ediyor onların vasıflarını anlatmaya. Veladine cesteni buna cemairel ismi ve fawahish onlar büyük günahlardan sakınırlar, aşırılıklardan sakınırlar, kaçınırlar. veza مَا غَدِبُهُمْ Bir de onlar kızdıkları zaman, gazap ettikleri zaman mağfiret ederler, affederler, bağışlarlar. Niye? Ahireti tercih ettiği için. Birine kızınca ne yapar? Sanki yanlış yapmamış gibi mahfret ediyor. Affetmiyor çünkü mahfret ediyor. Sanki hiç yanlış yapmamış gibi ona göz yumar affeder, mahfret eder. Yok sayar. Yanlışını yok sayar. Niye? Rabbini tercih etmiş de ondan. Rabbine iman etmiş ve Rabbine güveniyor. Biliyor ki Rabbi bunun karşılığını kendisine verecek. Bunun karşılığında Rabbi onu sevecek. Rabbinin sevgisini kazandığını kazanacağını biliyor ki bunu böyle yapıyor vellezina tecabu onlar rablerine icabet ederler rablerinin davetine icabet ederler rableri onlara gel demiş onlardan yola girmiş ve rablerine giderler rablerinin davetine icabet ederler ve aqumus namazı ikame ederler namazla Allah'ın huzurunda miraçta dururlar namazla ayakta dururlar hazreti insan gibi dururlar hayatı yaşarken Rabbinin hesabını yapıp öyle yaşarlar. Ve emrühüm şura beynehüm. Onların işlerini yaparken de aralarında istişare yaparak işlerini yaparlar. Kendi kafasına göre hareket etmiyor. İşlerini yaparken istişareyle işlerini yaparlar. Yani bu konuda hangisi daha güzeldir, hangisi daha hayridir derken bir tek kendi aklına güvenip hüküm vermiyor. Ne yapıyor? İstişare ediyor. Böyle bir durum var. Nasıl yapsam doğru olur, nasıl yapsam daha güzel olur, nasıl yapsam hayırlı olur diye aralarında işlerini evet, istişareyle, danışarak yaparlar. ve Bir de kendilerine rızık olarak verdiğimizden evet, infak ederler. Allah yolunda infak ederler. Bunlar ahirete iman etmiş, Rablerine iman etmiş ve Rablerine tevekkül etmiş kimselerdir. Ve ladin eida asabahımlı onlar herhangi bir şekilde bir zulme bir sıkıntıya uğradıklarında birbirlerine yardım ederler. Yani beni ilgilendirmez demezler. Birbirlerine yardım ederler. Kime karşı zalime karşı birbirlerine yardım ederler. ve cezao seyyatun misluha kötülüğün cezası evet, misli iledir. ancak misliyle karşılık vermektir women afa ve eslah ve ala Allah ama bununla beraber biri sana kötülük yaptıysa senin ona yapabileceğin karşılık olarak verebileceğin onun yaptığı kötülüğünü misliyle ona muamele etmektir ama bununla beraber egersen, affedersen, bununla beraber barış yaparsan, ıslah edersen, güzellik yaparsan, nasihat edersen onun ecri Allah'a aittir. Onun karşılığı Allah verir. Tercihi böyle yap diyor yalnız. Nefsine yenilip hemen karşılık vermek yerine karşılığını Allah'tan istiyorsan affet ve ıslah et. Affet ve onun da güzel yapması için ona yardım et. İnnehu la yuhibbu'z-zalimin. Muhakkak ki Allah zalimleri sevmez. Kendine zulmetme dedi. Biri bir söylediyse sen iki söyleme dedi. Allah bunu kimin için söylüyor? Genel olarak söylüyor. Ama baktığımızda insan kendi evinde eşine karşı bile bu muameleyi yapamıyor. Yani affedip güzellikle muamele edemiyor. İslah edemiyor. Onun da güzel yapması için ona yardım edemiyor. O bir söyleyince bakıyorsun öteki iki söylemiş. Ne yaptı? Zulmetti. Allah zalimleri sevmez buyurdu onun için. Öyle yapma dedi. Eğer yapacaksan senin hakkın bir tek onun yaptığı kadarıyla ona karşılık vermektir. Ama sen eğer affeder bir de sulhü yaparsan, ıslah edersen... Bunun karşılığı Allah'a aittir. Ben bunun karşılığında bunu benim için yaptığın için seni severim. Sana iman veririm. İman. Yani mümin olmak lafla olmuyor. Ya Allah'ı dinliyoruz ya da onu kabul etmiyoruz. Ne diyoruz? Ben daha güzel bilirim. Demiş oluyoruz. Aynı şey komşumuz için de geçerlidir. Komşumuz yanlış yapabilir. Eksik yapabilir. Hadini aşıp Bizi üzebilir. Buna karşılık yapmamız gereken şey neymiş? Affetmek ve ıslah etmek. Yardım etmek. Onun da güzel yapması için ona yardım etmek. لَا تَجِيدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş herhangi bir kavmi, herhangi birini şu şekilde bulamazsın. Nasıl? men <Gülüyor> haddallah ve resuluhu Allah'a ve resulüne karşı muhalefet eden, saygısızlık yapan, aşırı giden herhangi birine sevgi gösterdiğini göremez. Sevgi göstermez, gösteremez. Niye? Allah'a ve ahirete iman etmişse sen bu hali onda bulamazsın. O kim olursa olsun ve لو كانوا isterse o onun babası olsun. ev <gülüyor> ebna'ahum isterse çocukları olsun. oğlu olsun, kızı olsun. ev <gülüyor> ihvanahum isterse kardeşleri olsun. ev <gülüyor> asiretahum isterse onun aşireti olsun, sırlası olsun, ırkı olsun. Allah'a ve Resulüne karşı eğer muhalefet ediyorsa Allah'a ve ahirete iman etmiş kimsenin, kimsenin onlara sevgi gösterdiğini göremezsin, bunu bulamazsın. Gösteriyorsa ne oluyor? Allah'a ve ahirete iman etmemiştir. Allah kesin hüküm verdi yani. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. Çünkü Allah onların kalbine imanı yazmıştır. Onların kalbine, gönlüne iman nurunu indirmiştir, tecelli ettirmiştir. Her zerreye yedirmiştir. İman onun gönül hali olmuştur. Elindeki bir şey değildir. Gönül hali olmuştur. Allah nasıl ki zatına rahmeti yazdı buyuruyorsa ona gönlüne de imanı yazmıştır. Kalbine imanı yazmıştır. Onun için ve eyedhum bi ruhih Minhu, bir de onu kendi tarafından bir ruhla desteklemiştir. Allah bir de onu kendi tarafından bir ruhla desteklemiştir buyurdu. Allah bir kuru kendi tarafından bir ruhla desteklerse o ne olur? O Hazreti İnsan olur. O Allah'a dost olur. Velid dediğimiz budur. Böyle biridir. Allah'ın kendisinden kendi tarafından bir ruhla desteklediği kimsedir. Ve idkhulhum cenneten tecri min tahtiha enhar. Halidin fiha. Evet. Allah onları atlarından ırmaklar akan cennetlere koyacak ve onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı olmuştur. Ve an. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Nerede? Burada. Okul kul burada, Allah'tan razı olmuştur. Neden? Çünkü Allah ondan razı olmuştur da ondan. Bir kul Allah'tan razı Olmayana kadar Allah ondan razı olmaz. Önce o Allah'tan razı olmuş. Dolayısıyla Allah da ondan razı olmuştur. Onu altlarından ırmaklar akan cennete koyar ve orada ebedi kalır. Onun gönlü cennete dönmüştür zaten. Cennete layık olmuş ve cenneti de hak etmiştir. Ulaike Allahi ulaike Hizbullahı Ela inne Hizballahı humul Muflihun. Evet, bunlar Allah'ın tarafında duranlardır. Allah'ın yardımcıları olanlardır. Allah'ın dinine yardım edenlerdir. Allah. Felaha, kurtuluşa ermiş olanlar da bunlardır. Büyük saadete ermiş olanlar da bunlardır. Ela <gülüyor> inne Evliya'llahi la havfun Dikkat edin buyurdu. Burayı iyice anlamaya çalışın buyurdu. Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Ve <Sessizlik> lahum Onlar mahzun da olmazlar. Ne dünyada ne de ahirette. Dünyadayken Allah'a güveniyor. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, korkmaz ve endişe etmez, mahzun olmaz. Niye? O bilir ki Rabbi Rahman ve Rahim'dir, buna iman etmiş. O, Rabbinin vekil olduğunu biliyor, Rabbine güveniyor, tevekkül ediyor. Onun için endişe duymaz. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا Onlar iman etmişler, Allah'a iman etmişler ve müttakî olmuşlar. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getiriyorlar, getirmeye çalışıyorlar. Lehumul busra fi'l hayati dünya ve fi'l ahireh. Onlara hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında müjdeler vardır. Dünya hayatındaki onlara olan müjde nedir? Evet. Allah onlara onların gönlüne sekineti indirir, gönlüne İtminanı indirir, imanı indirir. Bunlar Allah'ın velileri, Allah'ın evliyası dedi çünkü. Rabbini kendinden razı etmiş, Allah da perdeyi açıp, kulum ben de senden razı oldum evet, deyip bu müjdeyi verdiği kullaridir. Bir kul bu müjdeyi almayana kadar rahat etmesin. Etmemelidir zaten. Ne zaman Allah perdeyi ona açtı, kulum ben senden razı oldum senin kulluğundan razı oldum dediyse o zaman rahat etsin. Rahat etmek onun hakkıdır. Ama böyle bir müjdeyi almayana kadar rahat etmemelidir. Rahat etmeyi de düşünmemelidir. Başka bir şeyin peşinde de koşmamalıdır. Bir şeyin peşinden koşacaksa o da Allah'ın rızasıdır. Allah'ın bu dünya hayatında ona vereceği müjde olmalıdır. Ahiretteki müjde nasıldı? Ahiretteki müjde de aynı şekilde korkmayın ve endişe etmeyin. Bu müjdeyi hem melekler verir hem de Allah veriyor. لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَةِ اللّٰهِ Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik olmaz. Allah verdiği sözden caymaz. Allah hiç kimse için adetini de değiştirmez. Zalike huvel fouzul azim işte büyük kurtuluş büyük saadet budur. Ve min el a'rabi men yu'minu billahi vel yevmil akhir. Araplardan öylesi var ki Allah'a ve ahirete iman eder. İman edince ne yapıyormuş? Ve yetekhuzu ma yunfiqu kurubatin indallah infak ettiği her ne varsa onu Allah'a yakınlık için vesile yapar Allah'a yakın olmak için infak eder veselavetir <gülüyor> resul bunun için Allah'ın Resulü'nün duasına ermek için yardımına ermek için bunu yapar ela innaha kurbetun Allah dikkat edin dedi. Onların yaptıkları bu infak Allah'a yakınlıktır. Allah'a yakınlığa sebep olur ve bu bununla Allah'a yakınlığı kazanırlar. Seyyed Allahu fi rahmetihi Ayrıca Allah onları bir de rahmetinin içine koyacak. İnne allahu gafurun rahim Allah gafur ve rahimdir. Vakak ki Allah gafur ve rahimdir onların günahlarını da mağfiret eder rahmetiyle de muamele eder. Ve hazla kitabun enzelnahu. İşte bu bizim indirdiğimiz kitaptır. Bu Kur'an bizim indirdiğimiz kitaptır. Mübarekın musaddiqul beyne yedeyhi. Hem de mübarek bir kitaptır. Mübarek demek, bereket demek, süreklilik arz eden bir sıfat. Daimi olarak ondan istifade edersiniz. Daimi, sürekli. Onun size kazandıracağı daimi ve süreklidir, ebedidir. Mübarek çünkü kesintisiz ikram, ikrama sebep olan kitaptır. Kendinden önceki kitapları tasdik eder, Vallı tanzeri, ümmel kura ve mani hâleha, bununla beraber o şehirlerin anası olan Mekke'ye indirmişsiz oradakilerini uyarasın diye. Valli dine yümenûne bil aakhir'e, ahirete iman etmiş kimseler yümenûne biihi, buna iman ederler. Eğer biri ahirete iman etmişse bu kitaba da iman eder. Kur'an'a iman eder. وَهُمْ ala سَلَاتِهِمْ muhafizun. Bu ahiret, bu kitaba iman etmiş olanlar aynı zamanda namazlarını da muhafaza ederler. Allah bütün ehli kitap için ne dedi? Eğer onlar ahirete iman etmişse bu kitaba da iman eder. Bu kitap kendinden önceki kitapları da ne yapıyor? Evet, tasdik ediyor. Eğer onlar gerçekten ahirete iman etmiş olsalardı, bu kitaba da, Kur'an'a da iman ederlerdi. İman etmiyorlarsa onlar ahirete iman etmemiş dedi. Ahirete iman edenler hemen iman etti zaten. Etmeyenler de, ahirete iman etmemiş olanlar Resulullah Efendimiz'i ve Kur'an'ı kabul etmedi. Çünkü ahirete iman etmemişler aslında. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Onun için bilmedi, anlamadı. Yok öyle. Onlar kendi peygamberine de iman etmemişlerdi. İmanları sadece laftaydı. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Biz de ahirete Allah'a iman etmişsek Allah'ın vasfettiği bu kullardan olmamız gerekir az önce saydığı kullardan olmamız gerekir ki ahirete iman etmiş olalım Allah'a iman etmiş olalım evet, namazını muhafaza ederler, namazlarını muhafaza ederler namazı muhafaza etmek ne demek? namazını dağıtmaz namazını takridi olarak yapmaz, hakikisini hakikatini muhafaza eder bozulmasına müsaade etmez Namazını miraç olmaktan çıkarmaz. Öyle adet olsun, iş olsun diye yapmaz. Namazın miraj oluşunu muhafaza eder. Hakikatiyle yapar. Gönlüyle Allah'ın huzurunda durur namazını öyle korur ve muhafaza eder. Ve men ya'taghiqa iden İslami dinen felen yugbala minhu. Kim İslam'dan başka din ararsa, din üretirse kesinlikle bu ondan kabul edilmeyecek. وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ahirette o hüsrana uğramış olanlardan olacak. İslam, Allah'a teslim. Eğer Allah'a teslim olmamışsan Allah bu dini senden kabul etmez. Allah'a teslim ne demek? Allah neyi söylediyse o, neyi vahyettiyse o, neye hüküm verdiyse o. Senin de ayrıca hükmün varsa, sen din ürettin kendine. Allah bu dini senden kabul etmez. Sen Allah'a teslim olmamışsın. Allah'ın kelamına, sözüne teslim olmamışsın. Ve mâ kenelî nefsin en temüte illâ biiznillah. Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez. Hiç kimse için ölüm yoktur. Allah'ın izni olmadan. Yani eğer biri öldüyse bu Allah'ın izniyle olmuş. Allah hükmünü öyle verdi. Onun dünyadaki hayatı o kadardı. Onun için Allah iz ölümüne izin verdi. Yoksa o izin vermeden hiç kimse ölmez. Kitaben müeccela. Bu, bir kitapta belirli olarak takdir edilmiş, yazılmıştır. Ecel, belli bir vakitte göre yazılmıştır. وَمَنْ يُرِدْ سَوَابَ dünya, نُؤْتِيهِ minha. Kim, dünya hayatının nimetini isterse, ona ondan veririz. Ümen Ve yuri sevabel ahireti nuhtihi minha. Kim de ahiretin nimetini isterse, ödülünü, sevabını isterse ona da ondan veririz. Wesneciz Ve şakirîn. Ama bununla beraber şükredenlerin, Allah'a teşekkür edenlerin mükafatını vereceğiz. Dünya hayatını istedinse Allah sana bu dünyada verir dedi. Ne kadar? Takdir ettiği kadar. Seni de, nimeti de, eceli de takdir etmiş. Yani sen ahireti tercih etmedin, kafir oldun diye nimeti kesmez. Dünyaya ait çalışmanı yok saymaz. Dünyada verir ama ahirette bir şey alamazsın. Ahireti mi istiyorsun? Evet. Ona da onu veririz. Allah latifun bi ibadihi. Allah kullarına karşı çok lütufkardır. Yerzenhu <gülüyor> men yasha kimi dilerse onu rızıklandırır. Ve huvel aziz. O güçlü ve azizdir. Güçlü ve bütün şerefin kendisine ait olduğu zattır. Men kana yuridu hasel ahireti lezid lehu fi hasih. Kim ahireti isterse ahiretteki nimeti, sevabı isterse ekini isterse onu onun için arttırırız. Ve men kana yuridu harse dunya nutihi minha. Kim de dünya hayatının nimetini isterse, menfaatini isterse ona da ondan veririz ve ma lahu fil ahireti min nasib. Ve onun da ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Dünyayı tercih ettiği için. Ama dünyayı tercih etti diye Allah ona vermemezlik etmez. Ona veririm dedi. Ömer hayatı dünya, dünya hayatı hiçbir şey değildir. İlla la gibun ve Ancak sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve'l-darul ahiretu hayrun lillezine yetekun. Ahiret yurduysa müttakiler için. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler için evet hayırlı olandır. Efe <gülüyor> la Hala Hana etmeyecek misiniz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, malekum. Size ne oluyor öyle? İza hilal lekum لكم انفيرو في size Allah yolunda koşun seferber olun denildiği vakit اثقلتم الى الارض yere çakılıp kaldınız yere çakılıp kalıyorsunuz kıpırdamıyorsunuz. Erdi bil hayatı dünya minel âhiret siz âhiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatını mı tercih ettiniz? Fena meta ol hayat dünya fil ahireti illa kâil dünya hayatı âhiretin yanında çok az bir geçimliktir, metadır çok az bir şeydir dünyayı bırakıp ahireti bırakıp dünyayı mı tercih ettiniz Allahu yebsu tur rizke limen yasha ve Allah dilediği kimse için rızkı genişletir dilediği kimse için de rızkı daraltır ve ferihu bil dünya, onlar dünya hayatıyla sevindiler وَمَا mal hayatı dünya fil akıredi illa meta. Dünya hayatı akıredi yanında hiçbir şey değildir. Evet, az bir istifade etmedir. Lهم azabın fil hayatı dünya. Onlar için dünya hayatında azap vardır. Ve azabul akıredi aşık. Ahiretteki azaplarıysa ise çok daha şiddetlidir ve maalehum min Allahi min waq. Onları Allah'a karşı koruyacak kimse de yoktur. Kimin için? Dünyayı tercih edenler için. Ahirete iman etmeyenler için yani. Aladin, istihbun el hayat el dünya, O kimseler ki. Ahirete karşılık dünyayı severler, dünya hayatını ahiretten daha çok severler. Ve yasuddu ne an böyle yapanlar Allah yolundan alıkoyarlar, Allah yoluna set olurlar. Niye? Çünkü dünya hayatını sevmeye ve dünya hayatını dünyalığı sevmeye davet ederler, dolayısıyla Allah yoluna set olurlar. Ve yabgu ne Allah'ın yolunu eğri göstermeye çalışırlar. Yani dünyaya davet ederken, ahiret yolunda yürüyenlere bunlar yanlış yapıyor dediğinde Allah'ın yolunu eğritmiş oluyor. Ulaike fidelalin ba'id. Onlar çok uzak, çok derin bir delalet içindedirler. Yusel bi tullahu ellediine amenu bil sabit. Allah iman edenlerin Allah'a verdikleri o sağlam sözden dolayı onlara sebat verir. Onların ayağını imanda sabit kılar Allah'a verdikleri sözden dolayı. Fil hayatid dunya ve fil Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında Allah onlara sebat verir, güç verir, kuvvet verir. Ve yedilullahü zalimin. Allah zalimleri de şaşırtır. Kendine zulmedenleri de bırakır. Ve yefalullahü ma yesha. Allah dilediğini yapar. İlah okum, ilahın Sizin ilahınız bir tek ilah olan Allah'tır. Verledi ne la <yu'minun> Ama iman etmeyen o kimseler bin ahireti kulubuhum nünküre. Onların kalpleri ahiretin varlığından hoşlanmaz. Ahireti sevmiyor ahiretten tiksiniyor hatta. Neden dolayı? İmanet ediyinden dolayı. Allah'ı vahid olarak, bir olarak kabul etmeyenler, Allah'a şirk koşanlar ahireti sevmez. Ve hum Bununla beraber onlar büyüklük taslayanlardır. Nasıl büyüklük taslıyor? Kime karşı? Allah'a karşı. Ben ondan daha iyi biliyorum diyor. Allah ahiret senin için hayırlıdır diyor. O yok dünya benim için hayırlıdır diyor. Allah'a karşı kibirlendi. Onun için Allah onlar büyüklük taslayanlar, kibirlenmiş olanlardır dedi. Niye? İman etmemiş de ondan. İstediği kadar ben iman ediyorum desin. Bununla beraber onların kalpleri ahireti sevmez, hoşlanmaz dedi. Ahireti sevmiyor dedi. Ahireti sevseydi yatırımını ahirete yapardı. Ahirete göre yapardı. Aynı şekilde ölümden de öyle korkar ölümden. Bir kere ölümden korkmaktan kurtulmak gerekiyor. Ölüm diye bir şey yok. Ahirete gitmek vardır, Allah'ın huzuruna gitmek vardır, bizi yaratan Rabbi'mizin huzuruna gitmek vardır. Bu herkes için böyledir. Bir müminin ölümden korkması kesinlikle yakışık alacak bir şey değildir. İmanına yakışmaz. Seni seven, seni yaratan, kendisine olduğun Rabbinin huzuruna gidiyorsun. Eğer sen peygambere iman etmişsen, peygamberi kendine örnek almışsan, o senin için örnekse peygamberlerin yanına gidiyorsun, arkadaşlarının yanına gidiyorsun, sevdiklerinin yanına gidiyorsun. Niye korkuyorsun öyle? Müminin ölümün korkusunu kesinlikle yenmesi gerekir. Bunu bitirmesi gerekir. Yani ya Rabbi ben senin kulunum. Burada da senin huzurundayım. Oraya geldiğinde de huzuruna çıkacağım. Benim için neresi hayırlıysa orada olmayı tercih ederim. Senin benim için tercih ettiğini ben de tercih ediyorum. Benim tercihim senin benim için tercih ettiğindir. Benim sevdiğim senin benim için sevdiğindir. Sen benim için neyi seviyorsan, ben de kendim için onu seviyorum. Dua, senin benim için istediğindir, sevdiğindir, takdir ettiğindir, demelidir. Bir kulbünü söylediğinde, işte mümin budur. Allah'a teslim olmuş olan budur. Allah'ı seven budur. Yoksa ben şunu istiyorum, şunu istemiyorum, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen değildir. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُونَ Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Oyalanmadan başka bir şey değildir. Eğer dünyayı ahiretin tarlası yapmazsan geriye oyun ve eğlenceden başka bir şey kalmaz. Ve inne darul ahirete lehiye hayvan. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Hakiki hayat ahiret hayatidir. Levkanu yâlemun. Ne olur bilseylerdi, ne olur bunu anlasalardı Ya kâmi, inna ma hazîhi hayatü dünya meta. Bu, ey kâmi, peygamberlerden biri söylüyor. Ey kâmi, bu dünya hayatı sadece bir geçiş yeridir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Ahiret yurduysa kalınacak, karar kılınacak yerdir. Ve ma utitum min şey'in. Eğer size bir şey verilmişse, temet'o'l hayat-ı dünya ve zinetuha. O dünya hayatının nimeti süsü, ve indallah Allah'ın katında dahiyse, ahiret ise, ve وَأَبْخَى Hem hayırlı olarak hayırlı olandır, hem de evet, dâki olandır. اَفَلَا تَعْقُلُونَ Siz akıl misiniz? aklınızı kullanıp ahireti dünyaya tercih etmeyecek misiniz? Dünyanın küçüklüğünü, basitliğini, kısa bir hayat olduğunu anlamayacak mısınız? Veladine yunfikun emvalahum riya'en nas o kimseler ki mallarını gösteriş olsun diye harcarlar, sarf ederler ve la yu'minun billahi ولا باليوم onlar Allah'a ve ahirete iman etmemişlerdir. Evet, gösteriş için mallarını sarf edenler. Women yekun şeytanu Şeytan bir kişiye, bir insana arkadaş olursa, vesa karina. O ne kötü arkadaştır. Böyle yapanlar şeytana arkadaş olmuşlardır. Allah yolunda infak etmesi gerekirken gösteriş için evet, sarf ediyor. Böyleleri şeytanın arkadaşıdır. O ne kötü arkadaştır. وَمَذَا عَلَيْهِمْ لَوْ Ne olurdu? Onlar Allah'a ve ahirete iman etselerdi. Allah'ı her şeyden daha çok, herkesten daha çok ahireti, dünyadan daha çok sevselerdi. Ne olurdu? Ve en fakum imma Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiğinden Allah yolunda infak etselerdi. Ve kan Allahu bihim alima Allah onları bilir. Böyle olanları, böyle yapanları Allah bilir. İn Allahe la yezlimu misqal zerrekin Allah zerre kadar hiç kimseye zulmetmez, haksızlık etmez. Ve in tekhu hasene. İster bir iyilik olsun, bir güzellik olsun. Yüdaifha. Allah onu katlar. Ve min ledunehu ecren azima. Bir de kendi katından ona azim bir ecir, azim bir karşılık verir. Kime? Allah yolunda infak edenlere. fe keyfe min her ümmetten her topluluktan her kavimden her cemaatten bir şahit getirdiğimiz zaman bakalım halleri nasıl olacak ve evet, cenabi ke ala bu hitap Resulullah Efendimiz'edir seni de onların hepsinin üzerine şahit olarak tuttuğumuz zaman onların hali ne olacak bakalım yani her ümmetten bir örnek Resulullah Efendimiz'i de hepsinin üzerine bir örnek olarak getirir. Ne kadar Resulullah Efendimiz'e uyulmuş. O zaman Halladi evet, ne olacak buyurdu. Yevme izin yeveddüllezine keferu ve asurresul. Ayet devam ediyor. O inkar edip. Allah'ın Resulüne isyan edenler şöyle temenni de bulunurlar. Lev tesawa bihumul ard. Keşke yerle bir edilselerdi. Keşke yerin dibine geçirilselerdi. Ve la Allah'a hadisa. Allah'tan gelen o hak sözü gizlememiş olsalardı. Allah'ın kelamını dinleyip onu gizlememiş olsalardı. Demek ki biri Allah'ın kelamını gizlerse kıyamet günü neyi temenni edecek? Yerin dibine geçmeyi temenni edecek. Toprak olmayı temenni edecek. Keşke o Allah'tan gelen sözü gizlemeseydim diyecek. Allah'tan gelen söz Allah'ın kitabıdır. Ve şu anda ümmet, müminler bilerek veya bilmeyerek onu gizliyor. Onu ortaya koyup Allah'ın emri, hükmü budur demek yerine gizlemeyi tercih ediyor. Niye gizliyor? Ona uymak, ona ağır geliyor. Nefsine ağır geliyor da ondan. Ama kıyamet günü Böyle yapanların yaşayacağı tam bir hüsrandır. Onun için bütün kardeşlerimize ne diyoruz? Allah'ın kitabını herkesin okuması gerekir. Dinlemesi gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. Rabbim bana neyi vahyetmiş, bana ne söylüyor deyip Rabbinin kitabını, kelamını ciddiye alması gerekiyor. Yoksa nasıl iman etmiş? İman etmek, sevmek ki? Hani seviyordun? O zaman niye dinlemiyorsun? Niye okumuyorsun? Niye anlamaya çalışmıyorsun? Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! iman ettiğini iddia edenler! Eti'ullahe ve eti'urresul Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin Ve uli'l emri minkum Bir de sizden olan emir sahibine Emri almış olana itaat edin. Ve tenazuatum fi şey'in. Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde ve rudduhu ila ve Resul. Onu Allah'a ve Resulüne art edin. Allah ve Resulü nasıl hüküm verirse onu öyle kabul edin. neden? İn kuntum tu'minun billahi ve yevmil ahir. Eğer siz Allah'a ve ahirete iman etmişseniz, bunu böyle yapın. Etmemişse, kendi kafana göre harekete hüküm ver, sorunlarınızı kafanıza göre hallet. Eğer iman etmemişseniz, Allah'a ve Resulüne iman etmişseniz, ne yapın? Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah ve Resulü neyin? Nasıl hüküm verdiyse, onu öyle kabul edin ve öyle yapın. Zalike khayrun ehsenu teviladır. Hem bu sizin için daha hayırlı hem de bu hüküm mutlaka sizin için daha güzeldir. Yani hem dünyanız hem ahiretiniz için bu hayırlı ve güzel olandır. Tabii ki Allah'a ve ahirete iman etmişleriniz böyle var. Fe fi Allah yolunda savaşır. Ellerine yaşlın hayatı dünya bil ahiret. O kimseler ki dünya hayatını satıp ahireti satın aldılar. Yani Allah yolunda savaşıyor, hayatını canını Allah yolunda veriyor. Dünyasını satıp ahireti satın almıştır. Ömer yuqatil fi sebilillah kim Allah yolunda savaşırsa Fe yuhtel, öldürülürse, ev yeğlip veya öldürülmez de galip gelirse, fe sevfe nuhdihi ecren azima, ona azim bir ecir vardır. İster ölsün, ister ölmesin. Allah yolunda savaştığı için. Elen tere ilellezine lehum. o kötülük yapanlara elinizi kötülükten çekin kötülük yapmayın dediğinizde onlara şöyle bir bak ve kımus elinizi kötülükten çekin namazı ikame edin ve azzekat zekati verin belle maktub aleyhimil Onlara savaş, farz kılınınca nase ke Onların bir kısmı sözde mü'mindirler. Sözde namazı kılıp zekatı veriyorlar. Onlardan bir kısmı Allah'tan korkar gibi insanlardan korkuyorlar. Ölümden, öldürülmekten korkuyorlar. Ev eşedde kaşyeten ya da onlardan Allah'tan korktuklarından daha çok korkuyorlar. Yani Allah'a olan imanları insanlardan korkmaktan men etmemiş, mani olmamış. İnsanlardan korkuyor. Ahiretten korkuyor, ölümden korkuyor. Çünkü ahirete iman etmemiş de ondan. Bunu farkında değil yalnız. Ve قالوا ربنا لما bir de derler ki Rabbimiz ne olurdu? Neden bizim üzerimize savaşı böyle farz kıldın? Savaşı bize emrettin derler. <gülüyor> Yakın bir zamana kadar bunu erteleseydin olmaz mıydı? Şimdi acelesi miydi savaşın derler. Kul metaud dünya kalil. De ki onlara dünya hayatı, dünya nimeti pek azdır. وَالْاَحِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى Takva sahipleri içinse hayırlı olan ahirettir. وَلَا تُزْلَمُونَ fetila. Kıl kadar hiç kimseye zulmedilmez, zulme uğramazsınız. Allah size böyle söz verdiyse, böyle vaadde bulunduysa Allah vaadini yerine getirir. Allah ahireti tercih edin dedi, gerektiğinde ölümü tercih edin dedi. Men kana yuridu savabe dunya kim dünya sevabını isterse ve indallahi savabe Dünya vel ahire. Dünya sevabı de, ahiret sevabı de Allah katındadır. Ve Allahu semi'an basira. Maaka ki Allah semi' ve besirdir. Her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Kimin ne istediğini bilendir karşılığı, muameleyle ona göre yapandır. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. Aminu billahi ve resulihi vel kitab. Allah'a, resulüne ve kitaplarına iman edin. Ellezî nezele alâ resulihi. O peygamberine indirdiği kitaba, Kur'an'a iman edin. Vel kitabillezî Enzele min khabr. ondan önce indirilmiş olduğu kitaplara da iman edin ve men yekfur billah, kim Allah'ı inkar ederse ve melaiketi meleklerini inkar ederse ve kutubi kitaplarını inkar ederse ve Resullerini inkar ederse ve yevmil ahir ahireti inkar ederse fekad dalle delalen بعida. o uzak ve derin bir delaletle deralete kalmıştır Uzak ve derin. Ne demek? Yani öyle bir uçurumdan aşağı yuvarlanmış ki artık oradan çıkamaz. Kimse onu kurtaramaz. Yevme ned'u kulle önasin bi imamihim. O gün, o kıyamet günü her topluluğu imamiyle beraber çağıracağız. İmamiyle beraber. men utiye kitabehu bi yeminihi. Fa ulayi ki kimin kitabı sahından verilirse onlar kitaplarını alıp okuyacaklar. Ve la yüzlümûne fetîda kıl kadar kimseye zulmedilmeyecek kimse kıl kadar zulüm görmeyecek. Ve merkan efihazihi ama kim ki bu dünyada kör olursa, hakkı, hakikati görmede kör olursa, görmezden gelirse, Allah'ın emrini, vahyini görmezden gelirse, ahireti görmezden gelirse, فهوة fil ahireti ama o ahirette de kördür. Ve وَاَدَلُّ سَب۪يلَ evet. Yol itibariyle de evet, şaşkındır. Ahirette Allah onları kör olarak haş eder, buyurdu. kadu كَادُ eke Neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi. اَنِلَّذ۪ي اَوْهَيْنَا اِلَيْكُ Sana vahyettiğimiz o vahiden seni başka bir sözle neredeyse fitneye düşüreceklerdi. لِتَفْتَرِيَّ aleyne <gülüyor> gayrehu öyle ki Allah'ın sana vahyettiğinin dışında bir şey söylesin diye neredeyse seni fitneye düşüreceklerdi ve izen ettehazulke halila eğer sen bunu böyle yapsaydın Allah'ın vahyettiğinin dışında bir şey söyleseydin o zaman onlar seni dost edineceklerdi. Evet kim dost edinecekti? Müşrikler, Yahudiler, Hristiyanlar Allah'ın söylediğinin dışında bir şey söylersen seni dost edinirler. Ama sadece Allah'ın vahyini söylersen senin dostun sadece müminlerdir. Allah'a iman edenlerdir. Bunun dışında bir şey ilave edersen senin dostlarını kabul eder. Bu şimdi de böyledir. Menkane yürüdül acile kim? Acil olanı isterse, dünya hayatını, dünya hayatındaki nimetleri isterse, acil nəleye fiha ma neshau limen nurid. O dünya hayatının nimetlerinden dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarıyla veririz. Sume cial nəleye cehennem. Sonra onu cehennemliklerden yaparız. Dünya'yı tercih ettiği için. ثُمَّتْ جَعَلْنَا لَهُ Cehennem Sonra onları cehennemliklerden yaparız. يَسْلَهَا مَدْمُومَنْ مَدْحُورَ Hem de kovulmuş olarak, rezil, rusoy olmuş olarak onu cehenneme yaslarız. Neden? Dünyayı tercih ettiği için, dünyayı istediği için. Ama şeytan mutlaka bin bir türlü hile yapar. Dünyayı istettirirken de hile yapar. Ne diyor? Ne diyor? Eğer zengin olursan insanlara yardım edersin onunla ahiretini alırsın. Ahiretini satın alırsın. Eğer bir mevkil makamın olursa insanlara yardım edersin. Ins İslam'a yardım edersin. Onu bir şekilde kandırır. Ama Allah sen ahireti tercih et diyor. Sakın dünya hayatını tercih etmeyesin. Ahireti tercih et elbette ki dünyadan da neyi istersen iste ama tercihin ahiret olsun hedefin ebedi hayatını kazanmak olsun eğer hedefin dünyayı kazanmaksa ahireti kaybettim ama Allah ne buyurdu ondan ona dilediğimiz kadarıyla veririz bununla beraber ona o dünyayı verirken o da adım adım cehennemliklerden olur Kendisi cehennemliklerde ne olur? Niye? Dünyayı bir daha sever ve bir daha ister. Ne kadar verirse versin, dünyaya ait olan sevgisi azalmaz, çoğalır. Yani dünyayı bir daha tercih eder, bir daha sever. Sevdikçe sever, sevdikçe ahireti kaybeder. Onunla cehennemi kazandır. Ayet devam ediyor. Ve men eradel ahire kim de ahireti isterse istemişse ve saale hasyaha ve huwa mu'min. istemek etmez dedi. Eğer onu kazanmak için gerektiği gibi çalışırsa, sayy ederse, koşarsa, koşuşturursa yalnız mümin olarak dedi kane meşkura. İşte böylelerinin koşturmaları, çabaları, gayretleri şükranı layık olur ve Allah şükranla, teşekkürle onları karşılar. Kullen numi duha ulai ha ulai min atayi rabbike Dünyayı isteyenleri de ahireti isteyenlerin hepsine de Rabbin ihsan eder, ikram eder. Hiç kimse Rabbinin ihsanını, ikramını yasaklayamaz. O hüküm koymuştur, dünyayı isteyenin ahiretlerin nasibi yok ama o dünyayı istiyor da, Allah'ı tercih etmemiş. Allah'ın tercih edin dediğini tercih etmemiş. Neden Allah ona dünyayı veriyor? Kimse diyemez. Kimse böyle bir hakka sahip ediyor de dedi Allah. Unzul keyfe fedelna ba'duhum ala ba'd Allah bir de örnek veriyor. Evet, dünya hayatına bakın bazılarını bazılarına nasıl da üstün kılmışız. Neyle? Malca, mevhice, sahatçe, her ne varsa, insanların bir kısmını bir kısmından üstün kılmışız. Ve lel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu teftila. Ahiretteki dereceler ise daha ekber, daha büyük. Hem de Fazilet yönüyle daha üstündür. Yani ahiret deyince böyle onu bir yer zannetmeyin. Dünyaya bakın, kıyas yapın. Burada nasıl zenginler varsa, burada nasıl kıymet değer gören insanlar varsa ahiret bundan daha büyük hem derece itibariyle hem fazilet itibariyle daha farklı ve daha büyüktür. O zaman ahiret için çalışın. Yoksa cennette bir köşe elimize düşün demekle iş bitmiyor. La tec'al ne allah ilahen akher. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Ve tek'ude mezmûmen mehzula. Sonra kananmış olarak, lövmedilmiş olarak oturur kalırsın. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Ya Rab'bini dinlersin, Rabbin Allah'tır ya da başkasını dinlersin. Başkasını dinlersen Allah ile beraber başka ilah edilmiş olursun. Ve izâ ve bil Sen Kur'an'ı okuduğun zaman seninle ahirete im iman etmeyenlerin arasına bir perde geliriz. Demek ki Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ahirete iman etmemiş olanlarla o okunan Kur'an arasına Allah perde geliyormuş. Sonra ne olacak? وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنِّ Kalplerinin üzerine örtü çekeriz. Niye? Ahirete iman etmemiş ondan. En hu ve fi azânihim vekra Kulaklarına da ağırlık koyarız. Neden? Onu anlamasın diye. Ahirete iman etmediği için cezası budur. Eğer biri okunan ayetlerden istifade edemiyorsa, bu benim Rabbimin kelamıdır demiyorsa, Rabbinin sözünü ciddiye almıyorsa, ahirette iman etmediği içinmiş. Kulağında ağırlık varmış, kalbi üzerinde perde varmış. Onunla okunan Kur'an arasına perde gerilmiş. Kim germiş? Kendisi germiş. Ahirete iman etmediği için, ahireti dünyadan daha çok sevmediği için bu hali yaşıyor ve iza zekerte rabbeke fil Kur'anı wahdahu ne zaman ki Rabbin Kur'an'da Rabbin kendisini tek olarak bir olarak zikrettiğinde hatırlattığında vallau ala adbarihim nufura evet onlar nefret ederek arkalarını döner giderler Ama Allah'a şirk koşarsan kabul ederler. Ama Allah birdir. hüküm onundur. Emri onundur. Mülki onundur. Dersen onu kabul etmez. Ben neyim diyor. Ve izazı küre Allah'u قُلُوبُ la لَا يُمِنُونَ Allah'a iman etmeyenlerin kalpleri Allah bir olarak, tek olarak, vahid olarak zikredildiğinde onlar tiksinir. Allah'ın birliğini, vahidliğini kabul etmez. Çünkü ahirete iman etmemiş ondan. Ve زُكُرَ الَّذ۪ينَ min دُونِهِ Allah'tan başkaları zikredildiğinde işte o zaman sevinirler. Falanca şöyle yaptı, falanca böyle yaptı dediğinde buna da sevinir. Bununla seviniyor. Ama Allah böyle yaptı dediğinde bunu sevmez. Ondan tiksinir dedi. Allah'ın bir olduğunu söylediğinde tiksiniyor. Başka, başkalarını Allah'a şirk koştukunda bununla da sevinir. اَلَّذ۪ينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ O zekati vermeyenler, ahireti inkar edenlerdir. Ahirete iman etmeyip, ahireti inkar edenlerdir. Kim zekatı vermediyse, Allah ona kafir dedi. Ahireti inkar ediyor. Niye? Ahirete göndermeye gerek görmüyor. İnkar etmeseydi, gönderirdi. وَلَقَدْ سَدَّقَ عَلَيْهِمْ İblisu zannehu. Evet. Anla olsun ki İblis insanlar üzerindeki zannını gerçekleştirdi. Ne demişti? silah-ı müstakimin üzerinde oturacağım, çoğunu kendime bağlayacağım, çoğunu şükreder, bulmayacaksın demişti. Zannını gerçekleştirdi. Attabu evet. ruhu illa ferekan minel müminin. Evet. İnsanlar ona uydular, onlar İblise uydular. Müminlerden bir kısmı hariç, mümin olan bir kısım insan hariç. Uma kani lehü aleyhim min sultan. Oysaki şeytanın insanlar üzerinde herhangi bir gücü, kuvveti, saltanatı yoktur. Şeytan sadece davet eder, insan da icabet eder. Allah'ın davetine icabet etmeyenler, şeytanın davetine icabet eder. Neden Allah buna müsaade ediyor? Şeytanın davetine neden müsaade ediyor? İlla li men yu'minu bil ahire. Kimin ahirete iman ettiğini bilelim, görelim, görün diye. Kim ahirete iman etmiş, kim etmemiş. Minmen <gülüyor> huwa minha fi şek. Kim ahirete iman etmiş, kim ahiret hakkında şüphededir. Bunu bilelim ve bildirelim diyedir. Ve rabüke ala kulli şeyin hafiz. ki Allah her şey üzerinde hafizdir. Demek ki şeytanın şeytana neden müsaade edilmiş? Kim ahirete iman etmiş, kim ahiret hakkında şüphe anlaşılsın diyeymiş. Ulai ke ledin u hayat-ı dünya bil ahiret. Evet, o kimseler ki ahiretlerini dünya hayatına karşılık satmışlardır. Ahiretlerini verip dünyayı satın almışlardır. Ve la anhumul azab. Onların azapları hafifletilmez Vela <gülüyor> Onlara yardım da edilmez. Yani onlar cehennemliktir azafları hafife alınmaz ve onlara yardım da edilmez. Men kefera billahi min ba'di imanihi kim imandan sonra inkar eder kafir olursa illamen ukriha ve kalbuhu mutmain. anzah Mecbur kalmışsa tiksinerek, zorlanarak kalbi iman ile mutmain olduğu halde eğer inkar etmek zorunda kalırsa bu müstesnadır diyor Allah. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَا بِكُفْرِ سَدْرًا ve غَدَبٌ مِنَ اللّٰهِ Ama kim genişlik halinde böyle bir sorun sıkıntı olmadığı halde eğer Gönül genişliğiyle Allah'ı inkar ederse küfür ederse, ona Allah'tan gazap gelir ve lehum azabun azim onlar için azim bir azap vardır zalike bi ennehumuz tahabbul hayate dünya alel ahireti neden bunlar Allah'ı inkar ediyorlar? çünkü onlar Dünya hayatını ahiretten daha çok sevmişlerdir de ondan. Hakikati inkar ediyor, hakikati örtüyor. Allah'ın kudretini inkar ediyor yani örtüyor. Bu ennellahe la yehdil kavmel kafirin. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Demek imandan sonra bir de küfür varmış. Dünyayı ahirete tercih edince bu Allah'ı inkar sayılıyormuş emrini, hükmünü, vahyini inkar ettiği için Allah'ı inkar etmiştir. Ulaikellezine tab'allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim. Allah işte böyle olanların kalbine mühür vurmuştur. Kulaklarına mühür vurmuştur. Bununla beraber onların gözlerinin üzerine de perde çekmiştir ve ulayke humul işte gafil olanlar bunlardır. Artık hakikati anlamaz, görmez. lajereme enhum fil hayati ki bunlar ahirette hüsrana uğramış olanlardır. Ve minen asti ya Abdullah'e ala harfi insanlardan öylesi var ki kenarından köşesinden Allah'a kulluk yaparlar ve in esabetu kayrün etme ne bihi Allah'tan kendisine bir hayır geldiğinde onunla sevinir mutmain olur ve in esabetu ala ona bir imtihan olarak bir musibet geldiğinde ise yüz üstü geri döner yüzünü Allah'tan döndederir Allah'tan yüz çevirir haset dünya ve âhiret onun dünyası da ahireti de hüsran olmuştur çünkü dünya imtihan mutlaka musibet gelir Dünyası da, ahireti de hüsran olmuştur. Zalike huvel hüsranul mübin. İşte apaçık hüsran budur. Nimet geldiğinde Allah'a şükreder, sevinir, gönlü yatışır, musibet geldiğinde, sıkıntı, bela geldiğinde de isyan eder, Allah'tan yüz çevirir. İşte bu bir kenardan Allah'a kulluk yapanlardır. Bunun dünyası da, ahireti de hüsran oldu dediği Allah. Ayetleri okurken zaten Allah her şeyi evet, beyan ediyor. Ayetler aynı zamanda tefsir ediyor. Ayrıca bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Ama ayetler okunurken mutlaka tefekkür etmek gerekir. Bakıyoruz mesela Allah nimeti verince bin bir şükür hali vardır. Teşekkür eder, hamd eder, Rabbim beni çok seviyor der. Ama bir musibet geldiğinde bir de bakıyoruz ki evet, isyan etmiş. Neden bu benim başıma geldi? Bula bula beni mi buldu? Ben bunu kaldıramam, ben buna dayanamam. Der, isyan eder. Ahirete iman etmemiş. İmtihanı kabul etmiyor. İşte böyleleri hem dünyada hem ahirette hüsrana uğramıştır dedi Allah. İkisini de kaybetti. Ahireti isyan ettiği için kaybetti. Dünyada da iman etmediği için... O sıkıntı ona cehennem oldu, gönlü cehenneme döndü. Her iki dünyası da cehennem oldu. İkisini de kaybetti. ya helledine aamenu la Ey Allah'a iman ettiğini iddia edenler, iman ettiğini iddia edenler, Allah yolunda tasadduk ettiklerinizi, sadakalarınızı verdiklerinizi Boşa çıkarmayın. Nasıl boşa çıkıyormuş? Bilmenli. Minnet ederek. Eğer bir iyilik yaptınsa, bir ikramda bulundunsa, sadakatini ispatlamak için Allah yolunda bir şeyi verdinse minnet edip onu boşa çıkarma. Ben sana iyilikte bulundum. Sana böyle ikramda bulundum. Ben sana böyle yardım etmeseydin, senin halin şöyle kötü olurdu demeyin. Bunu söylersen yaptığın iyiliği boşa çıkarmış olursun. Vel <gülüyor> minnet ederek ve eziyet ederek karşındakini eziyet etme onu küçümseme küçük düşürme, basite alma hafife alma böyle yaparsan ne olur? boşa çıkarmış oluyorsun <Sessizlik> o insanlara gösteriş için malını sarf edenler gibi yapma çünkü sen mü'minsin mü'min olduğunu söylüyorsun onun için önce, يَا يُحَلَّذِينَ اٰمَنُوا Ey imanetini iddia edenler dedi. وَلَا billahi بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ O Allah'a ve ahirete inanmayan kimse gibi yapma. Onlar böyle yapar. Sen böyle yaparsan, sen de onlar gibi yapmış olursun. فَمَسَلُهُ كَمَسَل Onun misali şuna benzer ki, ve dütea exere men fi'l-erf Eğer yel yüzündekilerin çoğuna uyarsan tabi olursan güdün en sebilillah seni Allah yolundan saptırırlar yani çoğunluğa bakma çoğunluğa uyma çoğunluk delalettedir. uyarsan onlara seni de delalete düşürürler in yetebuune illazeb onlar Zanna uyuyorlar. İnsanların çoğu zanna uyuyor. Yani Allah'ın vahyine uymak yerine zanına uyuyor. Bence doğru budur deyip zanna Ve inhum illa يَحْرُسُونَ Onların söyledikleri yalandan başka bir şey de değildir. Hakkı söyleyen Allah'tır, gerisi yalan. Vallahi ne kez de bu bir ayetlerimizi yalan sayanlar yani tasdik ediyorum kabul ediyorum ama deyip mazeret üretenler Allah'ın ayetlerini yalan saymışlardır. Ve likayin akhire kavuşmayı evet, yalan saymışlardır. Yani ahiret haktır, hesap haktır diyor ama hesaba göre hayatı yaşamıyor. Ahireti kazanmak için çabasını, gayretini sarf edip ahiretine yatırım yapmıyor. Yalan sayıyor ahireti. Habitet <gülüyor> amaluhum. Onların amelleri boşa gitmiştir. Hel yücdevne illa makanu kanu ya'melun. Onlar yaptıkları amelin dışından bir ceza görecekler. La yestezineke yestezuneke ellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir <gülüyor> Allah için bir iş yapıldığında o Allah'a ve ahirete iman eden kimseler senden izin istemezler. En <gülüyor> yücehidu bi ve enfusihim onlar mallarıyla canlarıyla evet Allah yorumunda cihad ederler Allah'a ve ahirete iman edenler bundan çekilmez ve sakınmazlar yani mallar, mallarıyla canlarıyla cihad ederler vallahu alimun bil mutakhil. Allah muttakileri en iyi bilendir inma Yast ki o senden izin isteyenler elledine layu'minune billahi vel ahir. Onlar Allah'a ve ahirete iman etmeyen kimselerdir. Vertabet kulubuhum. Onların kalpleri şüphededir. Şüpheye düşmüş, emin değiller, iman etmemişler. Fehum fi raybihim tereddudun. Onlar şüphe içinde tereddüt edip dururlar. lev harecu mazadukum eğer onlar sizinle beraber savaşa çıksalar onlar size sizin için hayır olmaz size faydalı olmazlar İlla khabalen ve la'u fitne eğer onlar sizinle beraber sizin aranızda sizinle beraber savaşa gelseler ancak sizi fesada, zarara uğratmak için, fitneye düşürmek için aranızda koşuştururlar. Vu fiikum sema'un lehum. Bununla beraber sizin aranızda onları dinleyecek olanlar da vardır. Yani onların sözü onlara tesir edecek kimseler de vardır. Vallahu alimun biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Demek ki ahirete iman etmeyenler Allah yolunda bir iş yapıldığı zaman evet, kaçanlardır. Ahirete iman etmedikleri için malıyla canıyla cihad etmeyenlerdir. Ahirete iman etmedikleri için başkalarını da fitneye düşürüyorlarmış. Onlar sadece zarar veriyormuş. Ya yeh Nabi, qul li Ey Allah'ın peygamberi zöjler de ki, in kuntun ne türd ne hayat dünya ve zinet De ki onlara eğer siz dünya hayatını ve süsünü zinetini istiyorsanız, feta aleyne ömety kün ve userh kün sırahan jemila. Evet gelin. Size nimeti vereyim. Hakkınızı vereyim. Sizi güzellikle boşayayım. Neden? Allah peygamberime emrediyor. Eğer senin hanımın dünyayı ve dünya süsünü istiyor, ahireti tercih etmiyorsa güzellikle boşa dedi. Vein kontun ne? تُرِذْنَ ve وَرَسُولَهُ وَدْدَرَ الْأَخِرَةِ Eğer Allah'ı, Resul'ünü ve ahiretini istiyorsanız, فَاِنَّ اللّٰهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَز۪يمًا Muhakkak ki Allah, işinizde güzellik yapanları, güzel olanları büyük bir ecirle, azim bir ecirle mükafatlandıracaktır. o zaman herkese düşen eşini, ailesini, çocuklarını ahirette hazırlamaktır. Ahireti, ahiret hayatını onlara tercih ettirmeye, ahirete iman ettirmeye çalışmaktır. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışırken, ahirete iman etmeyen imanının olamayacağını anladık hep beraber. Biri, Dünyayı ahiretten daha çok sever, tercih ederse o ahirete iman etmemiştir der. İstediği kadar iman ettiğini zannetmiş olsun, isterken, istemek sadece dil ile değildir. Dil ile, gönül ile, fiil ile yapılınca dua duadır. Eğer çalışması, ahirete olan çalışması dünyadan daha fazla değilse dünyayı ahirete tercih etmiş demektir. Herkes bir gününü bir yerini mutlaka hesap etmelidir. Acaba bir günde bir günü ne kadar Allah'a ait, ahirete aittir? Ahirete ait çalışmış bir günde ne kadar dünyaya çalışmış? Bunun hesabını yapmalıdır. Eğer hedefimiz Allah'ın rızası olursa, ebedi hayat olursa ne yaparsak yapalım. Mutlaka O bize kazandırır. Ama bunun içinde bize gerekli olan nedir? Bize gerekli olan Allah'ı sevmektir, ahireti sevmektir. İman etmiş olmaktır yani. Eğer biri seviyorsa onu unutmaz. Mutlaka onun hesabını yapar. Ahireti seviyorsa, Allah'ı seviyorsa Allah'ın hesabını, ahiretin hesabını mutlaka yapar ki. Neden? Çünkü seviyor da ondan. Neyi seviyorsan onun hesabını yaparsın çünkü. Allah'ı seven, ahireti seven mutlaka hesabı ona göre yapar, hayatını, çalışmasını da ona göre yapar ve kazanır. Yoksa ben bunu ahiret için yapayım, şu sadakayı ahiret için vereyim dersek ahireti kazanmak zor şey. İmkansız denecek kadar zor şey. Verdiklerimiz mutlaka bizim için ahirete iman olarak geri gelir. Allah yolunda infak ettiğimizde, hayatımızı, vaktimizi, zamanımızı harcadığımızda o bize ahirete iman olarak geri gelir. Ama ahiret için bir şey yapmazsak ahirete ait olur, ahirete imanımız artmaz. Dünyaya çalıştıkça, dünyaya imanımız artar, dünyaya sevgimiz artar, ahirete imanımız azalır. Onun için hayatı yaşarken eğer ahirete ait çalışmamız dünyadan daha çok değilse, daha çok dünyaya çalışıyorsak dünyayı severiz, ahireti kaybederiz, dünya ahiretin önüne geçer. Ama ahirete ait çalışmamız dünyaya ait çalışmadan daha çok olursa ahirete imanımız artar, ahirete sevgimiz artar, dolayısıyla dünyada ikinci pıranda kalır. Ama kim dünyayı tercih ederse Allah dünyayı da onun üzerine verir. Vermez mi? Yoksa ahireti isteyen Ahiret için çalışan Dünyayı kaybeder diye bir şey yoktur Şeytan böyle bir vesvese verir Sen eğer Ahirete sarılırsan dünyayı kaybedersin Bir şey kazanamazsın Zengin olmazsın der Ne dünyası kaldır ne de ahireti İkisini de kaybeder Şeytanın peşine takılan Zarar eder Şeytana arkadaş olan zarar eder. Sonra ne olur? Aklını kaybeder. İmanını kaybeder. Kendini kaybeder. insanlığını kaybeder. Dünyanın peşine takılınca. Kendini bir avuç toprağa satmış olur. Bir avuç toprağa. O artık insan değil, malına köle olmuştur. Malını seviyor, Malına iman etmiştir. Mali onun ilahi olmuştur. Allah'a iman etmeyince Allah'a abd olmayınca insan nefsine abd olur, dünyaya abd olur. Şeytana abd olur. Allah bizi böyle bir felaketten, dehşetten muhafaza etsin inşallah. Allah bizi kamil manada iman edenlerden eylesin. Ahirete iman edenlerden eylesin. Amin. Ahireti dünyadan daha çok sevenlerden eylesin. Amin. Dünyayı ahirete tercih edenlerden eylemesin. Amin. Dünyaya abd olanlardan, kur olanlardan eylemesin. Amin. Dünyayı, dünya sevgisini ilah edilenlerden eylemesin. Amin. Nefsinin arzusunu, isteğini ilah edilenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kamil manada ahireti sevip, ahireti tercih eden kullarından eylesin. Amen. Allah hepinizden razı olsun.